Günaydın. Yeni bir haftaya ve yeni bir aya başlarken size başarılı olmuş kampanyalardan bahsedeceğiz. Öncelikle Cafer A' Dayanışması tarafından Cafer A Mahallesi'ndeki afet toplanma alanının otopark yapılmamasına yönelik Büyükşehir Belediyesi muhatap seçilerek başlatılan kampanya 5365 destekçi ulaştı ve sonunda belediye tarafından proje iptal edildi. Cafer A' Dayanışması... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Moda'daki son afet toplanma alanında yapmayı planladığı otopark projesinden vazgeçti. İmzacı olan herkese bin teşekkür demiş. Bir başka haberse, Aktüel Arkeoloji Dergisi tarafından başlatılan Zoikma mozaiklerinin Türkiye'ye iadesine yönelik başlatılan kampanyaydı. Bu da 25.695 destekçiye ulaştı ve kampanyayı başlatanlar, Bundan sonraki süreçte imzacıların desteğiyle hukuk mücadelesi başlayacağını bildirdiler. Kendileri şöyle bir açıklama yayınladı. Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin kampanyası olarak başlayan fakat toplumun birçok kesiminden destek gören Zöykma mozaiklerinin iadesi Change.org'da açılan 25 bin destekçi imzasını çoktan aşmış durumdadır. Aktüel arkeolojinin sembolü olarak belirlediği 25 bin destekçi imzası bu kampanyanın sadece bir parçasını oluşturuyor. Gerek Anadolu'dan gerekse yurt dışından tüm katılımcıların imzası bu coğrafyaya ve mirasına sahip çıkıldığının en önemli ispatıdır. Kaçak yollarla Anadolu'dan götürülen eserlerin götürüldükleri yerde daha iyi bakılacağı düşüncesi çoktan değişmiş durumdadır. Çünkü Anadolu insanı biliyor ki binlerce yıllık tarih boyunca bu topraklarda üretilen her eserin, fikrin ya da kalıntının sahibi ve koruyucusu yine bu coğrafyadaki insanların kendisidir. Bowling Green State Üniversitesi dekorasyon olarak kullanılan zövkme mozaiklerinin kendi topraklarına dönüşünü sağlamak ve bulunduğu yerdeki müzede sergilenmesini sağlamak en büyük arzumuzdur. Her söylediğimiz gibi insanlığın ortak değeri olarak gördüğümüz arkeolojik ve kültürel miraslar evrenseldir. Bu evrensellik çizgisinde her türlü arkeolojik eser kendi bağlamında anlamlı ve değerlidir. Bu şekilde bu coğrafyaya sahip çıkılabilir ve gelecek nesillere ulaştırabiliriz. Bowling Green State Üniversitesi'nin yasal olmayan yollarla götürdüğü bu eserlerin iadesi için yapılan kampanyada atılan binin üzerindeki imza bize şunu göstermiştir. Bu coğrafyada yaşayan insanların, bu coğrafyada üretilmiş eserlerin kendi topraklarında olması gerektiği düşüncesi olgunlaşmış ve buna yönelik bir irade ortaya koymuşlardır. Bu irade elbette Bowling Green State Üniversitesi tarafından öncelikle dikkate alınmalı ve Zöykma mozaikleri kendi topraklarına iade edilmelidir. Change.org sitesinde açılan kampanyanın sonuçları birçok yolla Bowling Green State Üniversitesi'ne buradan oldukça yüksek bir sesle ulaştırılacaktır. Kampanya bundan sonra hem hukuki hem hem de uluslararası ilişkiler kapsamında sürdürülecektir. Zöyükme mozaikleri başta olmak üzere bu coğrafyada götürülen her türlü arkeolojik ve kültürel mirasın sahibinin bu coğrafya olduğunu düşünerek imza atan tüm dostlara Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak teşekkür ederiz. Bu önemli talep sonuçlanana kadar çalışmaya devam edeceğiz demişler. Şimdi geçelim günün ilk haberine. İstanbul'da Yusuf Çetinkaya tarafından başlatılan kampanya... Çölyak hastalığının toplum içerisindeki bilinç durumuna yönelik. Kendisi başlattığı kampanya şu şekilde açıklamış. Çölyak hastalığı ya da gluten enteropatisi bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Küçük çocuklarda kusma, ishal karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi daha ileri yaşlarda sadece kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı ve nedeni bilinmeyen karaciğer hastalığı gibi değişik belirtilerle kendini gösterir. Çölyak hastası olan kişiler buğdayda, arpada, çavdarda ve kesin olmamakla birlikte yulafta bulunan ve gluten olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir. Çölyaklı hastalar gluten içeren yiyecekleri yediklerinde, Onların bağışıklık sistemi bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Özellikle çok küçük ve parmak şeklinde vidus olarak adlandırılan ince bağırsaktaki emilimi sağlayan yapılar kaybolur, düzleşir ve görevini yapamaz hale gelir. Yiyeceklerdeki besinler bu viduslardan geçerek kan dolaşımı içine emilirler. Viduslar olmadan kişi ne kadar yer sayılsın beslenemez. Vücudun kendi bağışıklık sistemine zarar vermesinden dolayı çölyak hastalığı otoimmün sistem rahatsızlığı olarak da düşünülmektedir. Bununla birlikte yiyeceklerin emilememesinden dolayı sindirim rahatsızlığı olarak da sınıflandırılabilir. Tanı konulduktan sonra ki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi ise size uzman hekim tarafından önerilen gluten içermeyen besinlerle beslenmektir. Gluten buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunduğu için bu gıdalardan ömür boyu uzak durmak gerekebilir. Çölyaklı kişiler normal ekmek, makarna, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayıda gıdayı Yiyememek durumdadır. Mısır unu, pirinç unu, soya unu, patates unu gibi maddeler gluten içermediği için yenebilir. Çölyak son 50 yıldır giderek yaygınlaşıyor. Yakın zamanlarda yapılan bilimsel tıbbi çalışmalar hastalığın her 100 kişiden birinde görülecek kadar sık olduğunu gösteriyor. 70 milyonluk Türkiye'de hastalığından habersiz 700 bin civarında kişi olduğu tahmin ediliyor. Çölyak son yıllara kadar Teşhisi oldukça zahmetli bir hastalıktı. Çoğunlukla hastalar teşhis konulmadan yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Finlandiya'da geliştirilen ve bir süredir tüm Avrupa'da uygulanan çölyak tespit Testi ile hastalığın teşhisiyle ilgili önemli bir gelişme oldu. Parmaktan alınan kanla 5 dakika içerisinde sonuç alınabiliyor ve kişi kendisini dahi bu testi yapabiliyor. Günümüzde çölyak hastalığının çok fazla yaygın olmasıyla beraber bu hastalıkla bir ömür boyu diyetin mecburiyetinin bilinçlendirilmesi ve yiyecek içecek satan yerlerin bu durumdan haberdar edilip buna uygun menüler ya da kafe ve yemek satan işletmelerin açılmasını istiyorum. Çölyak hastası olmayan bireylerin bu hastalığı taşıyan insanlara destek ve yardımcı olmasını istiyorum demiş İstanbul'dan Yusuf Çetinkaya bu kampanyasında. Günün ikinci haberi İzmir'den Erol Erlagıp Aliağa Devlet Hastanesi'nin daha iyi hale getirilmesi istediği bir kampanyası var. Şöyle demiş: "Sanayi bölgesi olan Aliağa'da hem ağır sanayi sektöründeki riskler hem de her geçen gün artan Aliağa'nın daha donanımlı bir hastaneye ihtiyacı vardır. Örneğin bir yanık merkezi veya özellikle ağır sanayi sektöründe iş kazası çeşitlerinden uzuv kopmalarına karşı el mikro cerrahi ünitesinin kurulması mutlaka gereklidir." diyor Erol Erlagıp Aliağa için. Sonraki haber ise Samsun'dan Mehmet Kahramanoğlu'nu dinliyoruz. Kendisi Kuru Pelit'te doğal katliamı yapılacağını belirttiği kampanyasında şunları söylemiş. Samsun'un merkez Atakum ilçesi belediyesi Aksu köyü Kuru Pelit mevkiinde toplam 35.800 metrekarelik ormanlık alana maden, ariyet ocağı kurmak için ÇED yani çevresel etki değerlendirmesi başvurusunda bulunuldu. Tamamı devletin hüküm ve tasarrufunda olan maden ocağı sahası üzerinde Meşe ağaçları, doğal bitki örtüsünü niteyindeki çalılar projeye göre temizlenecek. Ariyet Ocağı olarak işletilmesi planlanan saham mülkiyetinin hazineye ait orman sayılan arazilerden olduğu için gerekli izinler Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınacak. Bu bölge 19 Mayıs Üniversitesi'ne bitişik bir arazidir. Bu özelliğiyle üniversitedeki doğa sporları kulüplerinin bu bölgede yoğun çalışmalar yapmasına olanak verir. Günlük hiking yürüyüşleri, daha bisikleti için oldukça edileşti bu arazi. Şehre yakın olmasıyla da tercih edilen bir ormanlık alan. Tüm bu doğa ile iç içe arazide önce ağaçlarla başlayan katliam araziden taşınan dolgu malzemeleriyle devam edecek. Çöl olana kadar üzerinde çalışılacak bu kampanyaya lütfen destek olun. Her gün hepimizin yanı başındaki ormanlara saldırıyorlar. Bu kesinlikle değişmeli diyor Samsun'dan Mehmet Kahramanoğlu. Son bir başka temenniyle bitirelim. İstanbul'dan Hakan Öztürk dünya parkların ölüm parkları olmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca denetleme işlemlerinin yetkili ehli kişiler veya kuruluşlarca yapılması gerekir demiş. Keşke daha iyi tanınmamış örnek vermiş ve muhatabı iyi tanımlamış olsaymış. Diye biz de bir temenni yapalım. Değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatmaya niyetlenirseniz başarılı kampanyaları inceleyerek başlamanızı öneririm. Esen kalın.